سبحانك لا إِنَّ مَلَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَتِيمُ سُبْحَانَكَ لَا فَهَمْ لَنَا إِلَّا مَا فَهَمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْتَرْ لِي أَمْرِي وَأَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَأُفْمِزْ أَمْلِي إلَى اللَّهِ إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم إلى آخر الآية صدق الله العظيم وبلنا رسوله النبي جل هاشم بن ya İlahe'l-Alemin, zahir ve batılımızı iman ve Kur'an nurlarıyla münevver eylem. Gönüllerimizi hakaika aşina ile, Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eylem. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiâb-ı ve serfiraz eylem. Amin. Bu hürmeti seyyidin Hürselîn. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Mühterem Müslümanlar Rabbim bütün harekat ve sekanatımızı rızası istikametinde eylesin. Ağır bir yükün altında bulunan bizleri en bir zaman bu yükün altından kalkmak suretiyle muvaffakın bilheyr eylesin. Kardeşlerim benden aldıkları çok isabetli olmayan bir haberle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 bize olan bütün lütuflarını hep hayır istikametinde düşünerek dileyelim ve dilenelim inşallah bahşetlediği bulutu ümmeti Muhammed'in gönüllerde dirilişi hesabına en iyi şekilde değerlendirmeye bizi muvaffak eylesin. Namazdan evvel size Kur'an-ı Musul Beyan'ın tefsiri ile seslenen hocaefend'inin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 Her ihtizaza getiren ve meleiyalanın sakinlerine ne diyalanın sakinlerine ağızlardan dökülen bulağır gibi sözlere amin dedirten de Hazreti Allah'tır. Bu kadar duaları ve bu kadar istekleri boşa çıkarmayacağını yine sonsuz rahmetinden ümit ediyoruz. Rabbim bizi diriltecek inşallah. İnsanlık muvazenesi içinde bizim için mevhud olan yeri verecek yüce masaların başını oturtacak, insanlık adına kararların kesilip biçildiği âlî mahkemelerde bizlere de söz hakkı lütfedecek. Bir zamanlar raşid halifelerle dünya üzerinde bu denli muhteşem bir hakimiyeti tesis buyuran Hazreti Allah, cihanın şarkını ve garbını hayretle bırakacak şekilde, yıldırım süratiyle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 bütün müzakere ve muhavereler, şu ölü gönüllerin yeriden, yeniden dirilişi istikametinde cereyan ediyor. Rabbim bize bir mezellet verdi. Bizi mahkum ettim. Hiçbir zaman rızası olmadığı halde, kafir üzerimizde sulta kurdum. Ağzımızdaki lokmayı ağzımızdan aldım. Başımıza vurdum. Hem üzengi öptürdüğümüz kimseler başımıza vurdum. Biz payi mal olurken onlar payidar oldum.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 Bir yerde hak ve hakikata davet eden birisi varsam, bir yerde semadan duptura akan bir su varsam, bir yerde de kanalizasyona layık bağışlayın, akan bir şey vardır. Bir yerde yükselen bir bulut varsam, bir yerde de bir kasvet bulutu vardır. Bir yerde insanı semayileştiren ve semavileştiren bir hava ve bir keyfiyet varsam, bir yerde de insanı cehennem numun keyfiyetlere baş aşağı götüren haller vardır.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 Seyyidina Hazreti Nuh Aleyhisselam cemaati içinde 950 sene yaşamış olduğu ifade buyuruyor, Kur'an-ı Kerim'de. 950 sene, Ali Hoca değil, Veli Hoca değil, sizin caminin imamı vaizi değil, hatta yanılarak şu anda dinlediğiniz bir fasık-ı facir de değil. Ülül -ül azm peygamber ve Allah'la münasebeti çok kavi olan bir peygamber. Ağzından dökülen sözler lâl güher olan bir peygamber.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 Kimseler yok aşinadan büsbütün hal diyar. Nerede yaranım diyorken Bülent Avazil'e, nerede yaranım diyor vadi, payaban, kuhisar. Sesleniyor ve vadilerden sadece Hud'un sesi geliyor. Allah'ın salat ve selamı kainatın fahrının ve onun üzerine olsun. Seyyidine Hazreti Hud çeki düzen veriyor. Bu devran devam edip geliyor. Hazreti İbrahim'e geldiğimizde biz manzarayı şöyle görüyoruz. Peygamberler babası Hz. İbrahim aleyhisselam, Efendimizin hiçbir Nebi'ye duymadığı, saygıyı duyduğu insan, hem onun dedesi hem bütün İsrail peygamberlerinin dedeleri, Halilullah, bir gün kendisine sen Allah'ın dostusun denince, hayır Allah'ın dostu Hz. İbrahim'dir buyurur. Hz. İbrahim karşısında yüzü yerde o büyük insan, yüzü yerde olduğu nisbette başı arşı azama ulaşan o büyük insan, o kadar mütevazi ve o kadar saygılıdır.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 Sen biliyorsun ki ilmi muhitinlem. muhitinle, yeryüzünde şu dakikada sana inanan bir ben varırım bir de Hz. Sara vardır diyor. Sen bizi burada tüketme, bitirme diyor Allah'ım. Biz bu derinden yalvarış ve karış içinde şunu görüyoruz, Hz. İbrahim devrinde insanlık yeniden tükenmiş, bitmiş, kalpler ölmüş, sadece bir peygamber bir de zevcesi kalmış.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 Peygamberler her yerde bir peygamber baş gösteriyor. Öyle oluyor ki bir anda bir senenin içinde on peygamber on yerde vazife yapıyor. On müceddit değil. Bizim başımızın tacı, taclarımızın sorgucu saydığımız Şah-i değil, Muhammed Bahauddin Nakşibendi Hazretleri değil, Hazreti i Şazeller, Bedeviler, Rufailer değil, peygamber. Bir anda on yerde on tane peygamber, kutsi peygamberlik vazifesini, davayı, nübüvveti sürdürüyor ve yürütüyorlar.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 Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdim. Fevza bütün afakı sarmıştı zeminin. Anarşi bütün afakı sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı kan tefrika derdim. Ve sonra derken, derken kırkına varmıştı ki o masum, başlarda gezen ayaklar suya erdi. Aczin ki ezilmekte hakkı dirildi. Zulmün ki zevali aklına gelmezdi, geberdi diyor.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 Kâbetullah'ı kadınlar çırılçıplak tavaf yapıyorlardı. Az buçuk arı ve haysiyeti olan bir kadın oturuyor bir tarafta ağlıyordu. Bu nasıl insanlık su kutudur diyordum. Kadınlar böyle yaparlarsa diyordum. Böylesine felaket felaket üstüne bir devreder, kainatın fahri dünyaya geliyordu. 23 sene cehdinem. 23 sene mücadelesine şahit oluyoruz. Bu 23 senelik mücadele içinde kainatın efendisi Efendimiz,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 hem de cihanın iki büyük imparatorluğuna karşı ilanı harp yapsın, hem Sasani'leri yıksın, dize getirsin, hem Roma imparatorluğunu haraca kessin, hem Sulhumu ı umumi yeryüzünde tesis etsin ve yıldırım süratıyla yıldırımların yapabileceği, yapamayacağı bu işi 23 sene gibi kısa bir zamana sıkıştırsın, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam aklın alacağı şey değildir diyor bu. İnsanlık yine çukura düşmüştü. Allah'ın tevfikiyle Hazreti Muhammed sayesinde yeniden sellem, evci kemal insaniyete çıktı, bir kere daha insanlık dersini aldı, bir kere daha insanlığı öğrendim. bir kere daha gerçek medeniyet kurma yoluna girdim. Rabbim Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la insanlığa lütfeyledi şeylerim. bizlerle de lütfeylesin. Bu bezmin son deminde gelen bizlerim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 Son olacak bir şey de değildir. Şu ana kadar elli defa, 100.000 defa olmuş bir şeydir, bunu Rabbimizden istiyoruz. Bütün hatiplerimiz, nasihlerimiz, vaizlerimiz, kürsilerini bununla süslüyorlar. Sizin kutsi ve tebcil edilecek heyecanlarınızı bu mevzuda tahrik ediyorlar. Ve size yol gösteriyorlar. Gelecek sizindir, elbet sizindir, ebed sizindir diyorlar. Sizi heyecanlandırıyor.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 Onda sahabi ruhunu görmek istiyorduk. Aleyhissalatü vesselam devrini yükseltecek cemaatin ruhunu görmek. Gecelere aydın olsun cemaatin. Cemaatimizin gecesinde teheccüd namazı olsun, seccadesi yaşlı olsun, seccadesinde bir kısım inilti bulunsun, bunu bekliyorduk. Pazartesi, perşembesi oruç olsun, elyam-i bir oruçlu geçirsin, her ay oruç olarak Rabbimizle münasebete geçsin.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 Bu hususa ışık tutucum, acaba hakikaten sahabinin ruh ve şuurunu yaşayacak ve yaşatacak, yaşatma zevkiyle başı dönecek, yaşama arzusunu terk edecek, bu nesli içimizde gösterebilir misiniz? Ondan misal arz etmek suretiyle, sonra nesime dönmek suretiyle gösterebileceğim kanaatindeyim, muhakkaz etmeyin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kendilerine itimat ettiği bir cemaatle İslam davasını neşrettim. Ayşe validemiz bir gün, eski günlere ait dertleri sorunca, Resul-ü Ekrem ve sellem, gönlü gayet dilgir, canım çıksın, şöyle buyururlar, Ya Ayşe senin kavminden çok çektim, buyururlar. Zira akabe akabe dolaşıyor, topluluk topluluk karşılarına çıkıyor,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 Hayatın hesabını vereceğin yere doğru gidiyorsun. Ne olur sen beni himayet de ben Rabbimin dininin neşredeyim. Adam bir kükredi, başımdan savul git dedim, kalkarsam seni şöyle yaparım dedim. Ağzına gelen bütün küfürleri savurdum. Kızıl saçlı insan da yanına gelince ah dedi herkes senin gibi akıllı olsam. bu adam cemaati içinde bu kadar dahi tırnak tutturamayacak diyordum. Ve nebiler nebisim, başımızda elhak gezmeye hakkı olan, Semalara çıktığı zaman semaların etekleri mücevherlerle dolan yıldızlar atının ayağının altında kaldırın taşa haline gelen kuriler kendisine perdedarlık yapan gülmanlar saçılmış inciler gibi ayaklarının altına saçılan bir daha geriye dönmediye Miraç'ta cennette kalmasını arzu ve istekte bulunan Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam insanlığa bir hakikati duyurmak için yeryüzünde bu denli hakaretlere maruz kalıyordum 50 bin defa belki aynı kabilenin yanına gittim, 50.000 defa hakikatları onlara duymaya çalıştım ve nihayet Bizet-i Seniyye'nin 10. senesiydim, 5-6 talihli gelmişlerdim. Bunların içinde Ebu'l-Eysem'in Teyyihani ile Es'ad çok iyi tanıyoruz, içinde yaşlılar da vardı. Bugün Mina dediğimiz yerde, o çukurlarda, derelerde, vadilerin kenarında panayırlar oluyordu. Bunlar da Medine'den ticarete gelmişlerdim. Mekke'de ticaret yapıp gideceklerdim. Aleyhisselatü Vesselam'da da ticarete bir şeyler arz ediyordum. O da panayırları değerlendiriyordum. İnsanların kimisi emtia veriyor, para alıyor, kimisi para verip emtia alıyordu. Rasul Ekrem Aleyhisselatü ve selam da elinde cennet vardı, rızai ilahi vardı. İnsanlarda nubudiyet istiyor ve bu elindeki emtia'yı onlar arz etmek istiyordum. Hakikat Gamze'den Çehreli, bu topluluğun yanına gittim. Beş altı kişiden ibaret idiler. Bunlara yanaştığı, söyleyeceğini söyledim. Yanında bu defa kendisini teyit eden amcası ve süt kardeşi Hz. Abbas da vardı. Cemaat kendisini dinlediler. Çok ağır bir teklifti bu. Dünya imparatorluklarına karşı koyma teklifiydi bu. Bütün küfür dünyasına meydan okuma teklifiydi. Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı himaye etmek, Lat-ı Menali ve Hübeli hepsini karşına almak demektim. İran'ı ve Sasani'yi karşına almak demekti. Roma'yı ve Hristiyan'ı karşına almak demektim. Altı talihli insan, resul eklemi Ekrem'i gönülden dinlediler. Onu dinlerken cennetlerden kevser gibi akan sözleri karşısında renkleri kâh pembeleşiyor, kâhtilleşiyor, kâh mavileşiyor, renkten renge giriyorlar.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 Cihanı karşınıza aldığınızı biliyor musunuz, buna sahip çıkınca bütün küfür öfkelenecek, karşınıza dikilecek bunu biliyor musunuz, diyordum. Ve onlar biliyoruz ve bilerek yapıyoruz diyorlardı. Ağızları cennet kevserini içtim. İşlerinde tereddüt geçirenler oldum. O genç Esad İbn-i Zürare bir delikanıydım. 14-15 yaşında belki 16 yaşındaydım. Yerinden ok gibi fırladım.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 Resul-i Ekrem gülmeye başlamıştım. Gençlik dine sahip çıkarsa, Resul-i Ekrem gülecektir. Gençlik dine sahip çıkar, din uğrunda gerekli tehalükü gösterirsem, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, mübarek ruhaniyetiyle başımızdan eksik olmayacaktır. Hissinizin bezirganlığını yapmak niyetiyle değil. Fakat Aleyhisselatü Vesselam'ın kutsi teveccühlerine tercüman olmak için arz etmek istiyorum Aziz Müslüman. Bir kardeşimiz geldi, bundan birkaç ay evvel, o gönlü pek temiz, daha böyle gözlerini yumarken Aleyhisselatu Vesselam'ın hak temessülü hemen karşısına çıktığını söylerdi. Bir camide Allah rızası için imamlık yapan bir kardeşimizdir. Bana yazdığı mektupta, hatta geldiğinde de şifayı olarak anlattın. Dedi ki, Fahri Kainat Efendimiz bulunduğu yere gelmişti, gördüm. Eteklerim mücevherlerle doldu, öylesine sevindim ki ne yapacağımı bilemiyordum.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 Orada vazife yapacak insan da vardı. Teklif ettiler vazu nasihat edin diye. Ya Allah teeddüm ederim siz varken burada nasihat edelim. Orada bir tanesi başını kaldırdı. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah derken Tebessüm buyuruyor. Beşaşet aşetle beşaret arz ediyor. İzher buyuruyorlardı. Bundan anladık ki Yeryüzünde Cenab-ı Hak yeniden gençliğimize bir hız verdin. Biz, bize bir eman bahçeyledin. Aleyhissalatu vesselamdan bu yeni vahi zamanda zuhur edecek temiz ve nezih hortusunu teftiş etmek üzere manen saflarımızın arasında bulunuyor. Kalplerimizi istikamet içinde tutalım. Gönlümüzü o sultanı ziha na müteveccih tutalım. Onun her halimize nigahban olduğunu bilelim. Zira kendisi bize sadık ve mastuk olarak haber veriyor ki küre yarığının neresinden olursa olsun salatü selam okunduğu zaman Muazzaf ve müekkeller vardır. Bana gelir derler ki ya Muhammed sallallahu aleyhi sellem falanın sana şu atiyesi, şu hediyesi vardır. Ben de ona mukabele ederim buyuruyorum. Ve biri gelir de başımda salatu ve selamun aleyke ya Resulullah derse ben de ve aleyke selam der ona mukabelede bulunurum. Aleyhissalatu vesselam, selam mübarek ruhiyle, Paris birisiyle dublesiyle haydir. Aramızdadır ve halimize nigahvandır. Yeryüzünde Allah'ın tek ve yekta halifesi, ferdiyet makamının müstesna varlığı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yeniden bir Allah cemaatini teftiş ediyorum. Bütün bunlar bizim yeniden bir var olma ve dirilme yoluna girdiğimizin emaresidir. Bütün bunlar geleceğin çok farklı olmasının emaresidir. Bütün bunlar yeryüzünde, içtimai coğrafyanın ileride değişmesinin emaresidir. Ama bütün bunların olması, kendi içinde bir kısım şartlara bağlıdır. El-Hakku ya'lu ve la yu'la'lih fehvasınca. Hak daima Hiçbir şey ona, galebe çalamayacaktır. Fakat hakperest olan insanlar, hakşinas olan insanlar, Hakk'ın taraftarları, kendilerine düşen vazifeyi yapmalıdırlar. Aziz Müslüman,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 Şu istikbal inkılabatı içinde en yüksek ve gür Kur'an'ın ve İslam'ın sadası olacaktır. Bunda kimsenin tereddüt ve şüphesi olmasın. Bir ehl-i hakikata bundan 50-60 sene evvel, 70 sene evvel, Alem-i İslam'ın ve Avrupa'nın durumunu nasıl görüyorsun diye sual teveccüh ettiği zaman, diyor ki Avrupa'yı bir İslam devletine hamile görüyorum, Yakın Doğu hamlini vaz edecek. Alem-i İslam'ı da bir Avrupa devletine hamile görüyorum, o da hamlini vaz edecek, diyorum.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 İslam davasına Adolf Hitler'in kavgamıyla da hizmet edilemez. İslam davasına İslam'ın yüce peygamberi, gönlümüzün ruhu ve kalbimizin nuru olan Hazreti Muhammed'in yoluyla hizmet edilir. Adolf Hitler'in kavgamı değil, Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın siyer ve magazisi olacaktır. Bu hak davanın vesilesi hak olacaktır. Bu da çeşitli yerlerden misyonlar kurmam, teker teker gençlere sahip çıkmam. Kalplerini kafaları kafalarını kalpleri kadar aydın kılmam. Onları gönül eri haline getirmem. Tekyenin aşk ve vecdini gönüllerinde hasıl etmem. Medresenin ulumuyla kalplerini kafalarını donatmam. Ve garbün fünunun müsbetesiyle terkip kabiliyetine yükseltmem. Günün insanı halinde komple insanlar olarak insanın içine salmam. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur.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 ve nasiyeleri Hz. Muhammed Gamze'den, anından öpeceğim benim tertemiz neslim ve insanım, Hz. Muhammed'in yoluyla sallallahu aleyhi ve sellem, hizmet ettikleri zaman bir adımları yirmi adım kıymet ve değerinde üstü kabule masar olacaktır. Bir adımla yüz adım atmış olacaklardır. Bir adımla yüz adım terakki etmiş olacaklardır. El verir ki Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamın yolunda olsun.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 İkinci bir mesele el hakku yalu ve la aleyh. Hak alidir, hiçbir şey ona galebe çalamaz. Dikkat buyurun. Allah celle celaluhu insanların sıfatlarına göre insanlara değer verir. Sahibi hadis efendimiz sallallahu aleyhi sellem şöyle buyurur. İnna Allah la yanzuru ila suvarikum ve la ila asamikum. Velakin yanzuru ila kulubikum a'malikum. Rivayet farklılığı içinde kelime farklılıkları vardır. Aw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 Devrinin sistemini bilmek ve sistematik hareket etmek mümin sıfatıdır. Devrini yaşamamam, insanları delhizlere çağırıp oralarda bir şey fısıldamaya çalışma, bu kafir sıfatıdır. Cömertlik bir mümin sıfatıdır, bakillik kafir sıfatıdır. İlim yapma mümin sıfatıdır, Allah'ın alim ismine insanı götürür. Cehalet kafir sıfatıdır. Binaenaleyh bir insan mümin olabilir ama sırtında cehalet gibi kafir sıfatı olur. Metodoloji bilmeme gibi, metod bilmeme gibi kafir sıfatı olabilir, tembellik gibi kafir sıfatı olabilir, gayret etmeme gibi kafir sıfatı olabilir. Ve kafir sıfatlarından dolayı Allah o mümini mahkum eder. Zira bir sonraki kaide arz edeceğim. Ama bir kafirde de bu mümin sıfatları var ise, kendi kafir olsa bile, lakal Allah dünyada ona mükafat verecektir.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 Sadece dualarla görüyorsunuz, mesele hal olmuyor. Siz Rabb'e el aç, açıp da yalvarabilecek hale gelmek için mümin sıfatlarını takılmanız gerekiyor ki, Allah mümin sıfatlarına göre sizi tebcil etsin, yükseltsin, yücelsin, aziz kılsın. Verdiği şeylerin ikmal ve itmamından ibarettir bu. Rabbim bize imanı verdi, imanın müteallikatını ve levazimatını da lütfeylesin, bizi tamaziz eylesin.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 İkra Rabbukalekremul ladhi allama bil kalem allama insana ma ya alem şeklinde teklif buyurur, tahmil buyurur ve emreder. Allah'ın bir diğer kanunu da şeriatı fıtriye ve ayatı tekviniye dediğimiz kanunlardır. Şu kitabı i kainat dediğimiz alemi görüyorsunuz. Ayları ve yıldızlarıyla Fransızca ifadesiyle makru alemin. Atomlarıyla, zerreleriyle Atomun etrafındaki elektronlarıyla ve içindeki çek çekirdeğiyle, proton ve nötronuyla. Allah'ın hayatı tekviniyesi. Allah'ın bir kitabıdır bu. Allah bu kitabı kudret ve iradesiyle yazmıştır. Meşiyetiyle meydana getirmiştir. Bu kitabın mürekkebinde Allah'ın kudret ve iradesi kullanılmıştır. Bu Allah'ın bir kitabıdır. Kur'an-ı Mucizül Beyan da başka bir kitabıdır. Ama bu Kur'an-ı Mucizül Beyan olan başka kitabı kelam sıfatından gelmekte. Öbür kitap ise kudret ve iradeden gelmektedir. Bu iki kitap bir hakikatın iki yüzünden ibarettir. Birinde konuşma dilledir, öbüründe ise eşya ve hadiselerin hareket, deveran ve cevelani iledir. Birinde dil fizik ve kimya astronomidir. Birinde ise bizim dilimiz onu terennüm eder, dil bizim dilimizdir. Bu iki kitap bir hakikatın iki yüzünden ibarettir. Kainatı yaratan Allah, bu kitabıyla kainatını şerh etmiştir.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 Fakat ekseriyet itibariyle, kainat kitabına riayet etmemenin cezasını Allah dünyada verir. Bir insan kainat kitabına riayet ediyorsam, fiziğin diliyle konuşuyorsam, kimyanın diliyle konuşuyorsam, astrofiziğin diliyle konuşuyorsam, nebulozların, galaksilerin diliyle konuşuyorsam, Allah dünyada ona ulviyet verecek ve yükseltecektir. Zaten onu Kur'an'dan ayırmak mümkün değildir, hakikati vahidenin iki yüzünden ibarettir dedi.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 Kalpleri ittifak ettireceğiz ve bileceğiz ki Allah'ın inayeti ancak ittifaka gelecektir. Tevfik-i ilahinin en büyük vesilesi aramızdaki ittifakımız olduğunu bileceğiz. Şeriat-ı göre bu kanuna riayet etme neticesinde Rabbim bizi muvaffak edecek ve yüzümüz artık uzun zaman yerlerde dolaştırmayacaktır. Ben burada bir nokta koyup, bu noktadan sonra arz edeceğim şeyleri de arz edeyim. Bir iki cümleyle sıkmayayım sizi.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 Saçalarını sıvadığına şahit oluyoruz, canını dişine taktığına şahit oluyoruz. Kur'an'ı okuyup öğrenmeye çalışmanın yanı başından, şeriat fıtriyenin de teşrihini yapma gayreti gösterdiğine şahit bulunuyoruz. Ve bunlardan ümitlenerek diyoruz ki inşallahü teâlâ, gelecek bizim olacaktır. Allah tevfik ve inayetiyle gelecekte bizi aziz ve payidar kılacaktır. Bugün yeryüzünde Allah'ın matmağı, nazarı olabilecek,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 Bu da baştakilerin meseleyi ayağa düşürmesinin neticesindedir. Baştaki başlara Allah akıl, izan ve insaf ihsan eylesin. Ayak anlaşacak ve uzlaşacaktır. Burası inşallah bu mevzuda mükemmeldir. Fakat yeniden misyonlar kurmam, nesnenin içine girmem, namazsız niyazsız nesline namazı niyazı öğretmem, Muhammedî ahlakı öğretme sallallahu aleyhi ve sellem, dirilişinin teminatı olacaktır, esası olacaktır.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 Allah sayini meşgul etsin, bütün imamlarımızın sayeni meşgul etsin, daim kılsın. Çok sevdiğim bir imam kardeşimiz anlatıyor. Gençleri top, topluyor, sohbet ediyor. Kendi mahallesinde ateist, inkarcı, mülhit, marxistleriniz bir sürü delikanlının gönlüne girdi, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedirtti. Kendi bana aynen şöyle naklediyor. Sohbet ediyorduk, sokaklardaki şu yazılardan serzenişte bulunmalar oldu. Beş on gün evvel Müslüman olmuş bir delikanlı var içimizden. Hazreti Ömer'e göre Hazreti Hamza gibi, 5-10 gün evvel Müslüman olmuş bir delikanlı var içimizden. Küfre karşı öğrenmişti ki, birkaç güne evvel kendisi de duvarlara yazı yazıyormuş. Mars'ın velelinin adını omuzunda taşıyormuş. O bir aralık köpürdü küplere bindi ve şöyle dedi, Hocam elimize silahı alalım.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 Bizans'ın işlerine kadar gidecek o Hazreti Hz. Muhammed'in yüce adını sallallahu aleyhi ve sellem götüreceğiz. Ben ölürsem başımda toplanın, el ele tutuşun, bir vahdet emin edin, düşmanlarınıza karşı savaşı ve kafirlerin içine açılmayı devam ettirin derim. Ve ertesi gün, o yağız delikanlının üzerinde girerken, atın ayağı bir köstebek tümseyine girer, baş aşağı düşer, boynu kırılır ve bolayı da şehit olur. Hakikaten düşmanlar, Büyük Akıncı'nın şehit olduğunu duyunca, yeniden oraları istirdağat etme sevdasına kapılırlar. Etrafındaki o ilk beyler, Evranos beyler, Gazi Hal beyler, bu Şah'ın etrafında toplanırlar, el tutarlar, sözleşirler, ölme var dönme yok derler. Açılacağız Bizans'ın içine kadar, Avrupa işlerine kadar, önümüze deniz çıkacağı ana kadar, Rabbimizin yüce adını bayrak halinde alacak, taşıyacak ve götüreceğiz derler.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 Kefere ve fecerenin gemazı aldığı şu günlerden işkalden muhafaza buyursun. Gençliğimize inanan gençliğimize kim Canını dişine takmam. Bu mevzuda cesaret ve şeçat lutbeyle yapı. Bizi ayaklar altında paymal etmesin. Sizden de Rabbi mebediyen razı olsun. İslam'ın muhafaketi istikametinde Muhammedî bir yolla sallallahu aleyhi ve sellem ve yine Muhammedî bir gönülle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 salihler, Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın ümmeti varis olacaktır. Kemestekhlefellezîne min kablihim Sizden evvel yeryüzüne Ali Necip bir cemaati hakim kıldığı gibi, kendi halifeliğini temsil ettirdiği gibi, Hz. Davud'la Hz. Süleyman'la yaptırdığı gibi, Emevi'yle yaptırdığı gibi, Abbasi'yle yaptırdığı gibi,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 Bizleri de teşrif ve tekrim etmek için bu işlerde kullanıyor. Nefis cümleden edna, vazife cümleden âlâ. Ona binlerce hamdü ve olsun. Velhamdülillahi rabbil alemin lillahi teâlâ.